94.9 Türler Arası Programı'ndan herkese günaydın. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve canlı yayındayız. Saat 10.34. Evet, Türler Arası Programı bugün bir kaybın ardından bir anma programı düzenleyecek. Bununla ilgili de bir konumuz olacak. Telefon bağlantısı kuracağız kendisiyle. Ressam Nail Akıncı'yı bir süre önce, kısa bir süre önce yitirdik. Ee, Türk ressamı, resminin, resim sanatının duayenleri arasında kabul ediliyordu. Özellikle kadın ressamlar arasında en önde gelen isimlerden biriydi. Yanlış hatırlamıyorsam 1924 yılında Dünya'ya, Van'da Dünya'ya gelmişti Nail Akıncı. Evet şimdi Nail Akıncı'yı oğlu Cengiz Akıncı ile konuşacağız. Kendisi telefon altımızda. Cengiz Bey günaydın. Günaydın efendim. Ee, öncelikli olarak vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum efendim. Ben N teşekkür ederim efendim. Nayla Hanım gibi önemli bir ressamın sizin vesilenizle tam da birinci ağızdan almamıza e, sağladığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Öncelikli olarak ricam şudur, belki bizim gözümüzden kaçan bir şey olmuş olabilir. Dolayısıyla Nayla Hanım'ın biyografisine ilişkin e, ana başlıklarla neler aktarmak istersiniz Cengiz Bey? Söylenebilecek en temelleri köşe taşları 1938'de Güzel Sanatlar Akademisi'nin o dönemdeki adıyla açtığı sınavla, ilk kez açtığı sınavla kabul edilen sanatçı kuşağına mensup. Ve aynı zamanda bu dönemin bir özelliği de üniversite reformuyla paralel olarak akademiyi ıslah etmek, yepyeni bir yön vermek üzere getirilmiş bulunan Leopold Levi'nin ilk öğrencilerinden ve maalesef bir anlamda daha sonraki yıllarda bu atölyeden yetişip ortada kalan tek kadın sanatçı konumundur. 43'te bir orta kısımdan mezun oluyor ama öğrenciliği süresince bir geçirdiği bir verem hastalığı var. Bu akademi eğitimini 14 yılda tamamlamasına neden olan bir rahatsızlık süreci. E, orta kısımdayken kendi bir yıl ara veriyor. 43'te bitirdiği vakit devam etmesi imkansız hale geldiği için 6 ara vermek zorunda kalıyor. 49'da e, tekrar Güzel Sanatlar Akademisi'ne girip, e, yine Leopold Levin'in yönlendirmesiyle Zeki Kocememi Atölyesi'nde yüksek bölümünü akademinin bitirip 52'de mezun oluyor. Ee, onun sanat yaşamında Eyüp semti İstanbul ama özellikle Eyüp semtinin çok önemli bir yeri var. Ee, Eyüp çeşitlemelerine 53 yılında başlıyor. Müzeye kabul edilen ilk yapıtı 1955 e pardon 58 yılında e, bir devlet sergisinde bir düzeyinde bir satın alma yöntemiyle. İstanbul Resim Ekel Müzesi'ne kabul edilen e, bir ilk eyüp e, çeşitlemelerinden 56 tarihli olanı ki bugün İstanbul, e, İzmir Devlet Resim Ekel Müzesi koleksiyonu. Ve daha sonraki yıllarda da e, birçok uluslararası ödül aldı. E, 7 uluslararası ödülü var. E, bir... <gülüyor> Herhalde 12-13 tane de bir ulusal ödülü var. Bu ödül alan yapıtlarının büyük çoğunluğu özellikle uluslararası ödüllerin şöyle, Eyüp'ten yaptığı düzenlemeleriyle şey yaptı. Bunları kısaca belirtmek gerekirse 1974'te 11. Clermont, uluslararası Clermont Ferran Çağdaş Sanat Sergisi'nde ve 10. Vichy üst üste iki kez uluslararası büyük ödüle değer görüldü. Ayrıca e, 1981'de Polonyalı bir sanatçıyla Mişi şi e, Bienalinde jüri Özel ödülüne değer görüldü. Ayrıca ten 1979'da Belçika Krallığı'nın 150. kuruluş yıl dönemi nedeniyle düzenlenen uluslararası Charleroi sanat sergisi Kraliyet 1. Mansiyonuna değer görüldü. Ve 1986'da Milano'daki Modigliani Kültür Merkezi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Trofeo Raffaello yarışmasında 50 ülkeye 200 sanatçı arasında yapıtları sergiye kabul edilen üçüncülük ödülleriyle yer görüldü. Bu ödüllerin büyük çoğunluğu demin de belirttiğim gibi Eyüp isimleriyle kazandı. Ay e, ilk kişisel sergisini 1964'te İstanbul'da açtı. O tarihten 2013'ün e, son ayına kadar en son şeyine kadar İstanbul, Ankara, İzmir yurt dışında Atina ve Japonya'da Kaşibazaki e, kentinde düzenlenen 50 kişisel sergisi var. E, şu anda benim tespitlerime göre 46 tane yapıtı yurt içinde ve yurt dışındaki müzelerde teşhir ediliyor. 75 yıllık bir sanat yaşamı var. 38'den itibaren başlayan. Geçen sene 2013'te 90. ve 75. sanat yılı dolayısıyla İş Bankası, iş Sanat Kiber ve İzmir Sanat Galerilerinde retrospektifleri düzenledi düzenlendi. Ayrıca Kızıl Toprak Sanat Galerisi'nde bir 15 yıllık bir süreçten seçilen bir seçki temas döngsel bir sergisi yapıldı. Ulusal ödülleri var. İşte bunlar arasında iki kez Akademi Ödülüne değer görüldü ve 2005 yılında 41. Sedat Simavi ödüllerinde plastik sanatlar alanında görsel sanatlar alanında Serasim abi ödülünü aldı bir anlamda bir kadın sanatçı Türkiye'de alabileceği hayal edebileceği her türlü başarıya ulaştı ama çok çalıştı yani yeşil iris onun için bir yaşam biçimi ve yaşam nedeniydi zaten bu çalışmaları da 2013 yılı Kasım ayına kadar devam etti Kasım ayında 24 saat oksijen takviyesiyle çalışmalarını sürdürdükken artık sürdüremeyeceği anlaşıldı. Çünkü oksijen yeterli gelmiyordu, yarım saatten fazla oturması imkansız hale gelmişti. Bu onun bağışıklığının da çökmesine neden oldu. Yardımcısının bana söylediği kadarıyla geceleri hep ağlamış, hep şey yapmış. Ondan sonra da zaten yaşam onun için bir zül haline gelmişti işte. Bu son bir dört aylık süreç, dört buçuk aylık süreçten sonra işte iki insanda da kaybettik. Başka diyebileceğim herhangi bir şey. Yok tabii ki üzgünüz. Üzgünüz ama bir anlamda geride kalan yapıtlarına, yaşamı süresince sahip olduğumuz gibi bundan sonra da o yapıtları korumak, gelecek nesillere aktarmak için üzerimize düşen her türlü görevi iddia edeceğiz. Evet başınız sağ olsun ve sabır diliyorum tamam. Cengiz Bey bu arada tamam. ama dediklerinizde şunu ilave etmekte fayda var galiba Nail Hanım'la ilgili ressam Nail Akıncı ile ilgili 70. sanat yaşamında yapmış olduğu bir açıklamada nasıl değerlendiriyorsunuz bu 70 yılı dendiğinde o resimle ve sanatla iç içe olan hayatını aslında tek bir sözcükle özetliyor o da şükür sözcüğüyle özetliyor. Bu da aslında kendi resmiyle Nail Hanım'ın ilişkisi, özel hayat arasındaki ilişkisi açısından son derece çarpıcı ve dikkat çeken bir nokta. Eyüp çeşitlemelerini konuşmamız gerekiyor. Çünkü hayatında sanat hayatında önemli bir yerde duruyor. Siz neler söyleyeceksiniz Eyüp çeşitlemeleri üstüne? Yani annem hep şunu şey yapardı. Eyüp onun Eyüp çeşitlemeleri tabii ki bir anlamda bunlarla anıldı. Adeta bütünleştirildi. İlk etapta yani bunlara yönelmesinin temelinde 1900 belki psikolojik olarak yani kendi de tam kestiremiyordu 36'da 21 gün arayla kaybettiği annesi ve kız kardeşiyle işte Eyüp'e sık sık giderlermiş. Aslen bir Kafkasya göçmeni Çerkes ailesine mensuptu anne tarafından. Anne çok inançlı bir insan İşte onu da çocuklarına aşılayan bir insan Yani çok erken yaşta Anneyi kaybettiği için Belki o da bir anlamda bütünleşme arzusuyla yönelmiş Ama Eyüp'in o mistik atmosferi Onu etkilemekle beraber Hep üzerinde ısrarla durduğu Hep altını çizerek vurguladığı bir şey Konu onun için sadece bir hareket noktası Onu bir harekete geçiren Tuvaliyle işte Veya desen kartonuyla Almak için yönlendiren bir e, başlangıç noktası. O şey, yani Eyüp'teki bütün şeylerinde, çalışmalarında bu duygusal şeyi bilinçaltında, kalbinin bir köşesinde tutmakla beraber tabiat karşısında o etikleri, bütün stilizasyonlarını, o tabiattan süzdüğü plastik elemanları e, kompoze ederken tamamen kendi plastik tercihleriyle, aklıyla etmeyi ön planında tuttuğunu ifade ederdi yani salt derdi eyüp dediği bu ben ele aldığım her konuda bir portreden tutun bir işte mort'tan tutun bir nüye kadar hep e, o plastik tercihlerini ön planda tuttu ama ybin onu bambaşka etkileyen bir yönü olduğunu tabi inkar etmek mümkün değil e, şey değil Hatta şunu da derdi ben istersem Eyüp'ü gözüm kapalı olarak o kadar çalıştım ki herhalde Eyüp tabl yapıt tablolarının sayısı 500 civarındadır koleksiyonla şeyde olanların. Ben istersem gözüm kapalı ezbere de yapabilirim. Ama her yıl oraya gidip ben o heyecanımı canlı tut, plastik heyecanımı canlı tutmak istiyorum. Her gün her yıl her gö gittiğimde el attığımda Farklı plastik elemanlar görüyorum, farklı detaylar yakalıyorum, şey yapıyorum. Bir anlamda da hep şuna e, inanırdı, e, çeşitleme ile tekrarlama arasında, eğer bir sanatçı çeşitleme yapabildiği sürece gençliğini, e, yeniliğini korur, tekrara düştüğü vakit gerileme başlar. Gerileme başlar. Hep o heyecanını e, tutmak, şeyini tutmak. E, Ön planda tutmak amacıyla ev etütleri annemin hep devam etti yani son 2006'ya kadar hep şey yaptı 2006'da artık gidemez hale geldi çünkü kalçasını kırmıştı ancak atölyesinde çalışabiliyordu ama elinde çok zengin bir eskiz şeysi vardı eskiz toplamı yığını vardı bunların içinde eyüplerde dahil olmak üzere işte hep diyordu demek ki farkında olmadan ben yaşlılığımın yatırımıydı gençken bu etükleri bol yapmak da yaptım. Şimdi bunlar bana bambaşka daha farklı da bir göz, daha farklı heyecanlar bende uyandırıyor. Ondan sonra iyi ki bu eskizlerim var e, diye konuştu konuştuğumuz oluyordu. Hatta birçok yazar da bunu ifade ettiğini hatırlıyorum, anımsıyorum. E, Başka evet. E, e, bu anlamda aslında kanımca önemli bir sözcük kullanıyorsunuz hep basında ve pek çok yerde e, ve hatta Naila Hanım tarafından bu Eyüp çeşitlemeleri olarak adlandırılırken evet. siz e, etüt sözcüğü kullandınız, Eyüp etütleri dediniz. Aslında evet, evet. E, Eyüp'le ilgili çiziyor olmak ve pek çok alanla ilgili çiziyor olmak anlaşılan o ki Naila Hanım'ın bir etüdüydü, etüt çalışmasıydı ve bu etüt çalışması artık eden çıkamaz durumda olduğunda da onun sanatıyla ilişki kurmasını, sürdürmesini sağladı. Aslında <gülüyor> ipuçlarınızı vermiş olmakla birlikte, ipuçlarını vermiş olmakla birlikte bir konuyu daha konuşmak istiyorum. Nail sanatında yaşadığı ile kurmuş olduğu ilişki, çünkü sadece Nail Hanım'ı sınırlamak evet. ciddi bir haksızlık olacaktır ama ne yaparsa yapsın yaşadığı coğrafyayla çok sıkı bir bağ sıkı bir ilişki içindeydi Nail Hanım. Evet. Bu konuda neler söyleyeceksiniz Cengiz Bey? Ee, bu dediğiniz işaret son derece yerinde. Ee, yani Eyüp dışında İstanbul'un ondan sonra bir İstanbul aşağıydı. İstanbul'un değişik semtleri ki bunlar arasında bebek e, semti özel bir şey yapar. Ama bunun da ötesinde 1962'den sonra yaşamını... Özellikle yaz aylarında hatta Yoğun bir şekilde yılın iç gerektiğinde 8-9 ayını geçirdiği Marmara ve Ekinlik Adaları Ki onun sanat yaşamında Önemli bir yer tutar ve Bir anlamda e, akademiden Mezun olduktan 20 yıl sonra Hiçbir zaman figürü ikinci plana atmamıştı ama e, Şeyler e, figürlü Kompozisyonlara ağırlık Verdiği bize şey. çünkü yaşamla Çevreyle insanlarla hep bir ilişkim halindeydi. E, etütlerini, doğa karşısındaki etütlerini e, ve atölye çalışmalarını bilahare hep e, bu çevreyle ilişkisini, yaşadığı coğrafya ile ilişkisini kopartmadan sürdürdü. Dolayısıyla Marmara ve Ekinlik adaları onun yaşamında önemli bir yer tutmaktadır. İstanbul'un değişik semtleri hatta hatta hatta, e, retrospektif sergisinin düzenlediği Japonya'da bile Yani resim onun için bir yaşam biçimiydi Yaşam nedeniydi Japonya'ya giderken de O büyük e, desen eskiz defterini Hatta akrilik boyalarını Onlarını oluşturarak Yer yer olduğu şeyde Hep yanında bulun. Yani Japonya etikleri de var ne bileyim, e, Ören'de yaptığı çalışmalar da var Veyahut da yurdun değişik yörelerine Yaptığı gezilerde hep tuttuğu plastik notlar bu etütlerin içerisinde. Plastik notlar ama bunlara bu etüt dediklerime baktığınız takdirde bunlar birebir sergilenmeye hazır yapıtlardır. Da bir kısmında karışık teknik uyguladığı yapıtlardır. Ve hepsi e, yani salt bir çizim şeyiyle değil, birebir orada o doğanın ve çevrenin ona verdiği, ne türlü bir etki varsa onu yorumladığı işlerdir. O bakımdan hiçbir zaman çevreyle ilişkisinde de kopartmadı. kopartmadı. Evet. Ve resmini izlediğimizde Naila Hanım'ın salt figüratif bir yaklaşımdan söz etmek mümkün değil. Bu figüratif yaklaşımla birlikte ciddi bir izlenim izlenimciliği de okuyoruz ve sadece İstanbul'un çeşitli semtlerini çizen bir ressam olarak da adlandırmak yine doğru değil. Çünkü çok ciddi işte bir otoportre çalışması var. Bu otoportreleri de konuşalım. Evet efendim. Yani bu aslında hep şunu söylerdi. Benim akademi yıllarında en başarılı olduğum alan portre <gülüyor> Özellikle leopardlemevi. Onda e, o kadar atölyede işte çok kalabalık bir atölyede ve bütün atölyelerin şefi genel olarak dolaştığı vakit beni çizgilerimden tanırdı. Şu yapıt yani deseninden, şu imzası olmayan. Şu kimin diye. Hepsi ısrarla gelir şeyde durur. Çık işte ben utana sıkıla çıktığım vakitte tahmin etmiştim size ait olduğunu tarzında şey yapardı. Ve Portre ve özellikle kişinin psikolojik yapısı onun çok önem verdiği bir fotoğrafik benzetmeden ziyade hiçbir zaman taraftarı olmadı. Etüt önce bir birebir modelle desenini şey yapar. Onunla konuşur. İşte kahve içer, çay içer onla karşılıklı sohbet eder. Ondan sonra onun e, birebir desenini ondan sonra o kendinde bırakıp desende toparlar ve yağlı boya aşamasına geçtiği vakit asla modeli tekrar şey yapmak istemez. E, hep desenle, deseniyle yan bir desen e, kartonu bir tarafta bulunur. E, ondan ondan sonra bütün diyeceğini ifade ederdi. Kendi otoportreleri sanat yaşamının ilk yıllarında yaptığı desenler vardı. Ondan sonra ilk kez 2000'li yıllarda bir yağlı boyayla denedi. O bir özel koleksiyonda bulunuyor. Fakat bu 2013'teki 75. yıl sergileri sırasında ondan sonra bir otoportre dizisi yapmak istediğini içinden gelen bir şeydi. 46'ya 38 ebadında işte onun için portrede en ideal ebat olarak kabul ettiği kendi şeyine göre bir tuvallerine hazırlanmasını istedikten sonra ondaki o kendinle ilgili hissettiklerini ondan sonra üç, üçlü bir otoportre dizisi halinde ortaya koydu. Bu otoportre dizisi sanat ortamında çok bir yankı yaptı. Özellikle 90 yaşında Yaptığı bu otoportreler çok ilgi topladı ama kendi 90 yaşındaki gibi bir şey bir anlamda yansıtan dosya 90 yaşını yansıtan bir fiziki unsurlar ön planda değildi. O 1950'li yıllarda yaptığı otoportre desenlerinden yol açarak şey yaptı ve hep dediği vakitte bu otoportreler benim 75 yılım bu otoportrede bütün hayal kırıklıklarım mutluluklarım. Üzüntülerim, verdiğim mücadeleler, özel yaşamımdaki mutlulukla mutsuzluk nedenlerim, bütün yaşamım burada var diye bir, e, Sayın Müge Akgün bir Radikal Gazetesi için bir şey yaptığında onun sorusunu böyle yanıtlamıştı. Yani bir anlamda o Otoportre dizisinde orada bir hayatının e, bilançosu söz konusuydu. Zaten... Bu de inanın onun en son e, şeyleri oldu. Bütün yani en son önemli dizisi diyebileceğim şey oldu. Bir Silivri'deki bir üçlü, dörtlü bir dizi vardır. Bu otoportre dizisi en son ele aldığı şey o. Belki de bu 75. yıldaki e, bu retrospektif sergi ona bu, bu şeyi, bu kendisiyle, kendi kendiyle hesaplaşma e, şeysi, e, vesilesi yarattı diye düşünüyorum. Peki Cengiz Bey, son olarak da şunu konuşmak isteriz sizi bulmuşken. Ressam Nail Akıncı'dan anne Nail Akıncı'ya Nail geçecek olursak neler söyleyeceksiniz oğul olarak? Vallahi her anne gibi çok verici bir insandı. Beni ve kardeşimi elinden geldiği kadar e, bir entelektüel altyapısı olan e, dürüst insanlar olarak yetiştirmek istedi. Eğitimimiz üzerinde özellikle dururdu. E, ben işte biraz ağır ça sorunları geçirdim. Yani çok fazla şey değil işte bir afacanlıklarım, e, şaşarılıklarım oluyordu o süreçte. Ortaokul yıllarında Onun istediği ölçüde Derslerimde derslerime kendime veremediğim vakit Hep ısrarla takip etti Hep ısrarla takip etti Onun için eğitim çok önemliydi Onun o takibi sonucu Ben hani hiç sene kaybetmedim 17 yaşında fakülteye girdim 17 yaşında doldurduğum gün, Doğum günümde fakülteye kaydımı yaptırdım Ama tabii ki o süreçte Eğer ilgili Eğitimli bir anne olarak işte bizim üzerimizde bir benim ve kız kardeşim için de aynı şeyi yapmıştır. O etkisi olmasaydı herhalde birkaç yıl kaybederdim diye düşünüyorum. Ee, 21 yaşında avukatlığa başladıysam bunda en büyük etken annemin o süreçte o sorunlu gençlik ilk gençlik sürecinde bana yaptığı katkılardır. Ee, Sadece bana değil ayrı yeten de yani hala onu şey yaparlar. Öğrencilerinde bir 32 yıllık bir resim sanat tarihi öğretmenliği dönemi var. Ee, okuldaki bütün öğrencilerinin annesi konumundaydı. Her çocuğun her problemiyle elinden geldiği kadar ilgilenmek isterdi ve öğrenciden ziyade çocuklar deyimini kullanırdı. Yani bizden de pek ayırmazdı. Bir anne olarak da öğrencileriyle de çok sıcak ilişkisi vardı ki bunu... Hiç e, 35 sene bir oldu e, hocalık hayatına son verili. Cenazesinde o kadar yoğun bir öğrenci katılımı vardı ki e, demek ki işte bir anlamda onlara verdiği sevgi bir şekilde ona tekrar geriye döndü diye düşünüyorum. Peki e, Cengiz Bey süremizin sonuna geldik ama birkaç cümleyle de şunu rica ediyorum efendim. E, Naila Hanım'ın resmiyle ilgili bir planladığınız bir sergi var mı onun kaybının ardında? E, Valla e, geçen sene retrospektifi düzenlendi. Yani 2000 küsür arasından yapılan bir seçimle bir retrospektifi düzenlendi. Hemen önün akabinde böyle bir şey e, şu anda düşünemiyorum. Yani onu düşünecek şey de değil ama ben, bana yansıtıldığı kadarıyla galerilerde önümüzdeki yıl bir onun sevdiği sanatçıların, onun çok özel bir zaafı olduğu, olduğu sanatçıların Yapıtlarından oluşan bir anma sergisi olacağını biliyorum. Biz belli aralıklarla zaten onun yapıtlarını hep değişik şekilde, müzayedelerden, değişik şekillerde ve değişik galerilere gelen yapıtlarından hep topluyoruz. Yani onlara şey yapıyoruz, elimizde yaklaşık 400 parça civarında yapıtı var. Fiyatları var. Her an ulaşabileceğimiz önemli koleksiyonlardaki koleksiyonerlerle bağlantımız var. Böyle bir şey tabii ki düşünüyoruz ama tekrar hemen şu an belli aralıklarla o retrospektiflerin tematik sergilerini sürdürmek istiyoruz tabii ki. Şey atacağız. Bu konuda bazı öneriler hatta şimdiden oldu. Henüz kaybının verdiği şeyler çok yeni. Bir efendim. anlamda da biz de ambalo olmuş durumdayız. Ama bu da tabii ki sürecektir. Mutlaka sürecektir. Peki Cengiz Bey çok çok teşekkür ediyorum yayınıza ben teşekkür katıldığınız ederim. için. Ben teşekkür ee, ederim. Baş sağlığı ve sabır diliyorum efendim. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. İyi yayınlar efendim. Sağ olun efendim. 94.9 Açık Radyo Türler Arası programı. Nisan, bu ayın başında kaybettiğimiz ressam Naili Akıncı'yı Andı, oğlu Cengiz Akıncı sayesinde Cengiz Akıncı annesi ve ressam Nâile Akıncı'yi anlattı. Türler Arası'na canlı yayının sonundayız. 1057 31 program asistanlarımız Neşe Binarık, Barış Kara ve Canbek Doğalıya da çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta aynı saatte görüşmek üzere hoşçakalın. Türler Arası. Edebiyattan heykela, operadan mimariye.